değildir. Ahiret hayatının ilk adımı yeniden dirilmek ve kabirlerden dışarı çıkmaktır. Ölülerinizi gidip gömüyorsunuz. O gömdüğünüz yerlerde çürüyorlar. Ve gün gelecek Allah emir verecek o çürümüş olanlar kurunları, elleri, ayakları, iç organları, dış organları tamamen sürmüş olanlar, dünyada yaşadıkları gibi aynı vücut, aynı beden, aynı ruh, aynı akıl, aynı fikir ile yeniden dirilecekler ve o yaptıkları tabri yırtarak dışarı çıkacaklar. Yani şu üzerinde yaşadığımız arda, şu üzerinde yaşadığımız yeryüzüne bir kez daha dönecekler. Demek ki şu üzerinde yaşadığımız arzda insanın iki hayatı. Bir, imtihan için olan hayat. Şu anda bunu yaşıyoruz. Hepimiz şu anda imtihandayız. Kim kendisine gözleri veren Allah'a secde ediyor, kim etmiyor? Kim kendisine kulakları veren Allah'a secde ediyor, kim etmiyor? Şu anda imtihandayız. Sınanıyoruz. Kim secde edenlerden, kim secde etmeyenlerden. Yani kim namaz kılanlardan, kim namaz kılmayanlardan. Şu anda imtihan oluyor. Bu birinci hayat bizim şu toprakların üzerinde yaşadığımız birinci hayat. İkinci hayat, imtihan için gelmeyeceğiz buraya. Ne için geleceğiz? Kabirlerden çıkıp üstümüzdeki toprağı böyle atacağız. Hadiste geçtiği gibi başımızdaki toprağı sülkeleye Ne için geleceğiz? Hesap vermek için. Kim namaz kıldı kim kılmadı? Kim Allah'a tesbih etti kim etmedi? Bunun hesabını vermek için geliyoruz. Bunun hesabını vermek için. Bu diriliş manevi bir diriliş değil. Hikaye değil, Allah'ın adına yemin olsun. Rüya değil hayal değil. Peki dirildiğimizde Bursa'yı evimizi bu neydi? Adana Adana Adana Murat mahallesini tekrar bulacak mı? Yok. Bulamaz. Niçin? Çünkü yüce Allah Hazretleri'ne haber verdiği gibi diriliş öncesinde ne var? Ne var? Sonra, sonra. Kıyamet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala dirilişin hemen öncesinde buralarda neler olacağını anlatıyorum. <gülüyor> neler olacak? İza vakatil vaki'a leysa li vakatiha kadibe. Olacak olan olduğu zaman leysa li vakatiha kadibe. Hiçbir kimse yalanlayamayacak bunu. Diyemeyecek yalan. Şimdi söyle. Yalan. Çürümüş temikler nasıl tür Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Gidip gelen mi var? Ne diyor? Yalan diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı şeylere, Kur'an-ı Kerim'de geçen şeylere yalan diyor şimdi. O gün olduğu zaman Heykenim adiha kariba. Hiçbir kimse diyemeyecek mi var? Kafizatul rafi'ah. Kimileri o gün yükselecek, kimileri alacağız. İza رُجَّةِ الْأَرْضُ رَجَّةِ Zibiliş öncesi neler olacak? Allah-u Teala ona anlatıyor. Yer o gün sarsıldıkça ve وَغُسَّةِ الْجِبَالُ بَكْتَ Dağlar o gün parça parça edilir. Dağlar o gün parça parça edilir. <gülüyor> Başka ayette. اِذَا ziletil الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا o gün yeri zelzele tutar. Öyle bir zelzele ki etkisi sadece İstanbul'da Bursa'da değil. Bütün arz, bütün yeryüzü, bütün nakanlar sallanmaya böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İza zülziletil ardu zilzâleha ve ahrejetil ardu eskâleha ve yer içerisinde taşıdığı alırlıklar dışarı dışarı çıkar. Ve <gülüyor> kâlel <gülüyor> insânu mâleha ve insan der ki ne oluyor, ne oluyor buna? Ne oluyor buna? Evler de yıkılacak, dağlar da yıkılacak, ovalar da yıkılacak, bayırlar da yıkılacak ve Allah Azze ve Celle o gün buyuruyor ki yeri çeker, uzatır. Sen onda ne bir sümsek ne bir tepe göremeyeceksin. Yer neye hazırlanıyor? Dirilişe. Diriliş öncesi yerde bunlar olacak. Sonra... Suğur'a üfrülecek ve ölüler o yattıkların gömültükleri mezarlıktan. Abdal Murat mezarlığı, İstanbul'da Koca Ahmet Paşa, Ümraniye mezarlığı, Zaber Mahallesi mezarlığı nereye gömülmüşse oradan çıkacak. Başındaki toprağı tilkeleyip tilkeleyip. Ve ne diyecek? Pek çokları şöyle diyecek. Galu diyecekler ki, ya beylera, vay başınıza gelen, men başana min merkadina, bizi yaptığımız kadifelerden kim kaldı? Galu ya beylera, men men men kim kim kaldı? Men başana min merkadina. Bizi yaptığımız kabirlerden kim kaldı? İşte bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Meğer peygamberler doğru söylemişler diyecekler. Dünyayı terk ettikleri gibi bulamayacaklar. Metro inşaatı yok. Hükümetler yok. Polis yok, asker yok çırılçıplak. Bütün insanlar çırılçıplak. Havadan doğma. Hiçbir kimsede elbise yok. Hemen iki melek başucuna gelecek her insan. İki melek. Allahu Teala Kur'an'da "O gün her kişiyle birlikte iki sürücü var. Hadi, hadi, hadi diyecek. Yürü. Nereye? Hesaba." yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Allah-u Teala yeri dümdüz yapmış. Ve bir meydanda dikileceğiz. Bir meydanda dikileceğiz. Bütün insan Sonra Allah buluttan gelipler içinde ve melekler sasla inecekler. İnsanların arasında hüküm vermek için. Sonra terazi kurulacak. Sonra ameller satılacak. Hesap başlayacak. Ve Resulullah s.a. buydu. Her kimin hesabı didik didik edilirse iki türlü hesap var. Bir soracak. Şu gün neredeydin? Şunu nereden aldın? Nereden sattın? Planfak diye neredeydin? Ne yaptın? Oraya niye gittin? Buradan niye geldin? Her kimin böyle hesabı didik didik edilirse o helak olmuştur. Kimisine de Allahu Teala azze ve celle. Tamam. Geç. Geç yapın. Neden? Çünkü Allah'a itaat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat etsin ve namaz kılansınlar. Sonra <gülüyor> kimileri hüküm verilecek. Kimileri hakkında bundan ateş ehli denilir. Kimilere hakkında da bunlar cennete indirilecek, hüküm Allahu Allah-u Teala bir nida edici nida edecek. Diyecek ki herkes taptığının peşine düşer. Ay'a tapanlar ayın peşine, güneş'e tapanlar hepsinin peşine düşer. Bir tek Müslümanlar kalır. Allah azze ve celle onlara onların tanıyamayacağı bir şekilde gelecek. Ve buyuracak ki ben sizin Rabbinizin. Onlar da diyecekler ki haşa biz senden Allah'a tırınırız. Diyecek. Yüce Allah Azze ve Celle sonra onlara tekrar gelecek tanıyacakları şekilde. Ve buyuracak ki sizin Rabbinizi kendisiyle tanıyacağımız bir alamet var mı? Onlar da diyecekler evet bizim Rabbimizi kendisiyle tanıyacağımız bir alamet var. Ve Allah sağ açacak ve bütün müminler secdeye kapanacak. Yalnız bir alimlerin bir görüşüne göre namazı camide kılmayanlar alimlerin diğer görüşüne göre namazı kılmayanlar secde edemeyecek. Onların belleri kürek gibi sert olacak. Kürek gibi sert olacak. Ve secde edemeyecek ve onlar münafıklar olarak Müslümanlardan ayrılacaklar. Allahu Teala azze ve celali ayet-i kerimede buyuruyor. Onlara sorulur. Sizi cehenneme getiren nedir? Derler ki biz namaz kılanlardan değiliz. Biz namaz kılanlardan değiliz. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz Subhanehu Teala bize çok büyük fırsatlı. Bugün, bu gece siz Allah Azze ve Celle'yi andırız. Afireti hatırladık. Cenneti andık, Cehennemi andırız. Bunların hiçbirisi hayal değil. Allah'ın adına yemin olsun ki cennetin villaları gerçek villalardır. Bu dünyanın villaları gibi gerçektir, haktır. Fakat bu dünyanın villalarıyla kıyaslanamayacak kadar büyük ve güzeldir. Allah'ın adına yemin olsun ki cennetin nehirleri geçecektir. Allah'ın adına yemin olsun ki ahiret günü gelecektir. Ve biz o günü yaşayacağız. Her kim cennete girerse o bu bedeniyle cenneti yaşayacak. Bu bedeniyle cennetten tadacak. Bu bedeniyle cennette yaşayacak. Bu bedeniyle o villalara girecek iman ve salih amel sahiplerine salih amellerin en büyüğü iman ve salih amel sahiplerine Allah subhanahu ve teala cenneti verecek. Cennette villalar verecek. Villası olan var mı? Villa? Kim var? Rabbimiz subhanahu ve teala namaza villa veriyor. Var mı böyle bir fabrika? Günde bir saat çalışmaya bir villa ver. Burada niceleri var ki emekli olup 100 metrekare daire alabilmek için çalışıyor. <gülüyor> emekli olursa diyor, biraz da köşede param var. Emekli ikramiyetini de alırım. 3-5 de dostum, arkadaşım bulurum e 100 metrekare alırım. Subhanallah. <gülüyor> Yıkılıp gidene gönül bağladı. Altmış tane bunun için çalıştı. Yıkılıp giden sonucu. Ve altmış tane bunun için çalıştı. Bir de borç hak ettim, topu topu eline geçen de yüz metrekare köhne bir ev. Peki Allah iman ve salih ve sahiblerine ne verecek? Villalar, tahtlar, sevili sevili halılar, Etrafında hizmetçiler, bağlar, vakteler, ve beşhiril mü'minine. allah Teala buyuruyor, müminleri müjdele. Neyle? Nehirlerle, köşklerle, villalarla müjdele. Size ait, kendinize ait, cennette araziniz olacak. ve vakteler, üzüm bağları, muz ağaçları, fıstık ağaçları hepsi size ait mülkünüz. Niçin? Çünkü siz Allah'a secde ettiniz. Siz Allah'a secde ettiniz. Bunun içindir allahu Teala buyuruyor يَتُوفُ عَلَيْهِمْ بِاللّٰنُ مُخَلَّدُونَ Etraflarında hizmetçiler koydunuz. Hizmetçiler. Sizin hizmetçileriniz olacak yani. Hizmetçisi olan var mı? Ömür boyu size hizmet eden birileri var mı? Eğer cennete girersek hizmet olacak. O yet, yetufa alehim vindamun muhalladır. Etraflarında hizmetçiler dolaşır. Neyle? Bi ekvabin ve ebarifat. İbriklerle, kadehlerle dolaşır. Cennet şarabı. Peki cennet şarabı nasıldır? Dünya şarabı gibi, dünyanın habis bir gibi değil. Nasıl? La yusedda'una anha ve la Ne başları alır <gülüyor> ne de saçmalar var. İçerler zevkini alırlar ama başları da alırlar, saçma saçma da konuşmazlar. Lezzetine doyum olur. Sonra velahmi tayrin mimma yeştehûn canlarının arzuladığı, canlarının çektiği kuş etleri. Sonra ve hurun ayn hur, beyaz tenli demek, beyaz tenli. Hur, havradan geliyor. Ayn büyük gözlüdür, Beyaz tenli, iri gözlüler. Kimler bunlar? Cennetler müminlere verilecek eşler, hanımlar. Cennette cennetle ilişki var mı? El cevap var. Ve <gülüyor> huruz'in ili gözlü beyaz denirler. Onlar cennet ehli için yaratılmışlar. Allah-u Teala buyuruyor. <gülüyor> Ke O huri kızlar var ya tıpkı saklı inci gibidir Rahman Suresi'nde buyuruyor. Bunlar ayet han. Rahman Suresi'nde buyur: <Sessizlik> o kızlar tıpkı el yakut -mercan. Ya ve mercan. Yakut ve mercan gibidirler." "İnne enşa'nahunna inşaa." Allah Teala buyuruyor: "Biz onları yeniden bambaşka yarattık." <gülüyor> hepsini bakire kız yaptık. Hepsini bakire kız. Öyle mümin olacak. Yetmişten ziyade Allah-u Teala Aziz ve Cennet'te olan anılacak. Mülk sizin. Nehirler sizin. Ağaçlar sizin. Villalar ne karşılığında? Namaz karşılığında. Fezze karşılığında. Allah'ı sevmek, Allah'a yönelmek, Allah'ın emirlerini dinlemek karşılığında. Her kim de ondan yüz çevirir, Allah'a fezze etmez, Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmez ise onlar için ne var? Ateş var. Ne buyuruyor Yüce Rabbimiz Subhanehu Teala? O gün bazı yüzler vardır önlerine eğil. Niye? Çünkü ona gözleri veren Allah'a secde etmemiş. Bazı yüzler vardı önlerine yiydi. Amilesin, Çalışmış, kazanmış, bağlar, bahçeler, villalar sahibi olmuş, yıkmış, biriktirmiş, hepsi natif, boşu gitmiş. Boşa gitmiş, hepsi boşu gitmiş. Boşu boşu Hepimiz kıyamet günü kalkacağız, bakacağız. Yıkıp durduklarımız yok. Ev yok, araba yok, fark yok. Hepsi. Hiçbiri yok. Tesla naran hamiye. Tesla yaplanacak. Nereye? Naran ateşe. Nasıl bir ateş? Hamiye. Kızgın bir ateşe yaplanıyor. Tuzka <gülüyor> min aynin ani. Ve kaynar sulardan içerler. Kaynar sular. Allahu Teala yardımcında bizi bu halden muhafaza et. Yüce Allah yardımcında Muhammed Suresinde anlatıyor. Buyuruyor ki onların başlarından aşağıya kaynar sular dökülür ve bu kaynar suyla onların iç organları erir. Neden? Çünkü onlar Allahu Teala Azze ve Celle'ye ibadet etmelidir. Çünkü onlar Allahu Teala Azze ve Celle'ye ibadet etmelidir. Yüce Allah-u Teala Tabaraka Suresi diyoruz ya, Mülk Suresi. Orada buyuruyor. <gülüyor> Cehenneme her ne zaman bir topluluk azılacak olsa se'lehum <gülüyor> hazanetuha Cehennemin bekçileri onlara soracak. Elem <gülüyor> yetikum nadid Size hiç mi uyarıcı gelmez? Yani ne yaptınız? Ne ettiniz? Bu cehennem girilecek yerdi. Yanıyorsun, etlerin dökülüyor. Demir taraklarla et kemikten böyle ayrılıyor. Senin çığlığına, senin haykırmana, senin acı acı bağırmana hiç kimse cevap vermiyor. Ve bu azap, bu işkence tekrar, tekrar, tekrar, tekrar, tekrar devam ediyor. Cehennemin bekçileri de soruyor. Sürde hiç mi uyarıcı gelmez? Hiç mi uyarmadılar? Hiç mi demediler? Hiç mi anlatmadılar? Hiç mi haber vermez? Kalu <gülüyor> <gülüyor> derler. Vela bilakiz. Kadca ana, Bize geldiler. O uyarıcılar bize geldiler. Fekal <gülüyor> Biz onların dediklerini yalan say Sallıyor. Yalan sayısı. Onların dediklerini yalan sayısın. Biz onların dediklerini yalan sayısın. Ve kulla, ve dedik ki Mâ mezzalallâhu min Allah böyle şeyler indirmemiştir. Allah böyle bir şey indirmemiştir. Allah hiçbir şey indirmemiştir. allah şey Teala Ta'l-u böyle bir buyruğu yoktur dedi. Ma razı Allah'ın bir <gülüyor> şey. Biz onlara dedik ki siz iyice şaşırmışsınız. Siz iyice şaşırmışsınız. Bu yaptığınız nedir? Ne o kodak odasak Allah'ın? Yani. Siz iyice şaşırmışsınız ya. Böyledir. Sonra ne diyecekler? Ve kalu ve diyecekler. Lokumla nesma, keşke biraz almak, keşke biraz akıl etseyim. Makumla <gülüyor> biraz daha desteyim. Eğer böyle yapsaydık, biz şu çılgın alevli ateşin içerisinde cayır cayır yanmadık. Eğer böyle yapsaydık, biz bu ateşin içerisinde cayır cayır yanmadık. Bir tarafta cennet, villalar, yiyecekler, ebediyyeler ve huriler. Bir tarafta cehennem, ateş, temiz zincirler, hafif, kaynar sular ve azap üstüne azar. İkisinin de yolu belli. Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyar, itaat eder, onun yolundan giderse sonucu nedir? Yani. Her kim Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin yolundan gitmez, onun yaşadığı gibi yaşamaz, onun emirlerinin yerine getirmez ise Allah'ın yasaklarını uymaz, emirlerine uymaz ise onu yaratmış. Bu benim. Kardeşlerim, din, iman, ben inandım demekten ibaret değildir. Ben biliyorum demekten ibaret değildir. Şeytanın nereye gideceğini zannediyoruz. Nereye gidecek şeytan? Ateşi. Ateşi. Peki şeytan Allahu Teala'yı bilmiyor mu? Bilmiyor. Adem aleyhisselama cennetten kim çıkardı? Şey. Şeytan cenneti biliyor mu bilmiyor? biliyorum Biliyor. biliyor. Şeytan dört kitabı, bütün peygamberleri bilmiyor mu? İblis biliyor. Allahu Teala Azze ve Celle'ye ne söyledi şeytan? Rabbim. Allah-u Teala'ya Rabbim diyor Bana izin ver. İzin istiyor ondan. Çünkü biliyor onun izin olmadan hiçbir şey olmaz. Bana izin ver ne zaman kadar? İnsanların yeniden dirilecekleri günahı. Kıyamet gününde de biliyorsun. Peki şeytan mümin mi? Müslüman bir şeyden kâsıdır. Evet. Nereye gidecek? Cennete mi cehenneme mi? Evet. Demek ki biliyorum demek ya da bilmek iman değil. Allah'ın adına yemin olsun ki cennet şu anda yaratılmıştır, vardır, göktedir. Yedi kat göğün üstündedir. İçimizden birisi çıksa cennete, villalara şöyle dokunsa, imza aşağıya onun bu bilgisi iman olarak isimlendirilmez. Çünkü bilmek iman değil. Biliyorum demek iman değil. İman, binandım demekten ibaret değildir. İman, binandım demekten ibaret değildir. Size Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini okuyayım. Bu hadis Sahih-i Müslim isimli eserde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor yaklaşık olarak Beynel raculi ve beynel şirkü ve'l kufri terk-ı sola Kişi ile kafirlik ve müşriklik arasında namazı terk etmek var. Namazı terk et. Başka da çok hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken namaz, namaz diyerek vefat etti. Her kim namazı korursa, yaklaşık olarak hadiste buyruluyor ki. Her kim namazı korur, o eder. Namazı korumaktan kastı nedir? Vaktine riayet etmek, tadile erkan ile kılmak, camide cemaatle birlikte kılmak. Her kim böyle yaparsa Allahu Teala Azze ve Celle'nin katında onun delili vardır. Namaz onun için nur olur. Kıyamet günü kurtuluşuna sebep olur. Her kim namaza ihtimam etmez ise, özen göstermiyor namaza. Namaz. Namaz. Özen gösterir. İhtimam etmelidir. Onun için ne bir nur var. Ne bir delil vardır, ne de kurtuluşuna sebep olacak herhangi bir şey vardır. Hadisin sonu şöyle gidiyor, Ve kıyamet günü o, Firavun ile, Ubeyd bin Halef ile, Karun ile birlikte haçlı olur Peki Ubeyd bin Halep, Firavun, Karun, Haman bunlar nereye gidecek? Onların isimlerini duymuşsunuzdur herhalde. Firavun'un ismini duymuşsunuzdur herhalde. Her kim namaza ihtimam etmez ise Peygamberimiz buyurur, o Firavun ile birlikte aşk olacak. Namaz çok önemli. Namaz çok önemli. İnşallah hepimiz namaza ihtimam ederiz. Rabbimize terbiye edelim. Bu bir uyarı Ben kendi nefsimi de uyarıyorum sizleri de uyarıyorum, kardeşlerim hepinizi uyarıyorum. Allah Subhanahu ve teala'ya tevbe edelim. Allahu Teala bütün günahları küçük, büyük affedicidir, bağışlayıcıdır. Ama namazın terki vallahi zina etmekten daha büyük günahtır. İçki içmekten daha büyük günahtır. Namazı kılmayan kişi zina eden, içki içen ve adam öldürenlerden daha büyük bir günah ile Allah'a isyan etmiştir. Müslümanlar zina eden kafir olur mu olmaz mı diye ihtilaf etmemiştir. Ne demişler? Zina eden günahkar olur, kafir olmaz. Öyle değil mi? Müslümanlar adam öldüren kafir olur mu olmaz mı diye ihtilaf Etmemiştir. Ne demişler? Adam öldüren kafir olmaz Ama Müslümanlar namaz kılan kafir olur mu olmaz mı diye ihtilaf etmişler. Namaz kılan, kılmayan, namaz kılmayan kafir olur mu olmaz mı diye ihtilaf etmişler. Şeyh Hocam şimdi diyor. <gülüyor> Bir direk inşallah. Namaz kılmayan kafir olur mu olmaz mı diye ihtilaf etmişler. Ve bazı ilim ehli, bazı büyük imanlar ne demişler? namaz kılmayan kişi kafir olur demiş Bazı büyük imamlar da demişler ki, namaz kılmayan kişi belki kafir olur diyemeyiz ama küfrün eşiğindedir. Kafirliğe düşmek üzere. Çok büyük bir tehlike üzere. Bitireyim inşallah bitiriyorum. Onun için muhterem kardeşler. Her birimiz namaza gerekli özeli gösteren Günde beş vakit namazı ihtimam ile birlikte ve mutlaka, mutlaka camide cemaatle birlikte kılmaya önem verin. Mutlaka camide cemaatle birlikte. Çünkü şeytan tek kişiyle birliktedir. Şeytan cemaatten uzak. Eğer kendini camiye, cemaate alıştırırsan şeytan senden uzaklaştırır. Ve inşallah seni namazı terk etmeye götüremez. Ama eğer sen tek başına kalırsan şeytan sana rahatlıkla yaklaşabilir. Buraya kardeşlerimiz her hafta geliyorlar, Bazı müzakereler yapıyorlar. dersler yapıyorlar. Yüce Allah subhanahu ve teala benim de kalbime bunları koydu. Din namazdan ibaret değil. Dinde birçok hükümler var. Dinin hükümlerinin en büyüğü, bunu hatırlatarak bitireceğim, çünkü bunu her mecliste, her oturumda hatırlatmak çok büyük bir önem arz ediyor. Çok büyük önemi var. Dinde birçok hükümler var. Allahu Teala'nın dinindeki hükümlerin en büyüğü tevhiddir. Tevhid yalnızca Allah'a dua etmek demektir. Tevhid Yalnızca Allah'a dua etmek demektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de indirdiği ayetlerde kendisi ile kullarının arasında ibadet hususunda dikkat edin, İbadet hususunda hiçbir aracı olmadığını bize açıklamıştır. Her kim Allahu Teala'dan başkasına dua eder, her kim Allah'tan başkasına yalvarır, yakarır ise o adam tıpkı bu fiiliyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e ve diğer Mekkeli kafirlere benzemiş olur. Çünkü Yüce Allah Subhanahu ve teala bize Mekkelilerin, Peygamberimizle savaşan Mekkelilerin Allahu Teala'ya dua ettikleri gibi bir takım putlara da dua ettiğini haber veriyor dua ettiğiniz ister bir put olsun, ister bir melek olsun, isterse Hristiyanların yaptığı gibi Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dua edin, sizin hükmünüz Mekkeli müşriklerin hükmü gibidir. Çünkü peygamber de olsa, melek de olsa, Allah'tan başkası katiyen dua edilmeye en açılmaya, yalvarılmaya, sığınılmaya layık değildir. Bu hususta maalesef memleketimizde çok ciddi hatalar işlenir. Çok ciddi hatalar. Onun için biz bunu her zaman hatırlatıyoruz. Bu şimdiye kadar benim bu dersimde, bu sohbetimde yaptığım hatırlatmaların en önemlisidir. Ve bu namazdan daha önemlidir. Bu namazdan